Devam ediyoruz. Geçen hafta cuma bahsinde kalmıştık. Cuma namazında hutbe esnasında olsa bile tahiyyatül mescid namazının e, kılınması gerektiğini ve hadiste olduğu üzere hafif bir şekilde, hızlı bir şekilde namazın e, kılınması gerektiğini zikretmiştik. İmam Şafii Rahimahullah diyor ki bu hususta Nequlu ve ne'muru men dahelel mescide vel imam yahtubu ve müezzin müezzin ve lüm salli rak'atayn en yusalliya en yusalliyahuma ve namuruhu en yukhaffifahuma dekim şafii rahimehullah imam hutbedeyken yahut müezzin ezan okuyorken camiye giren bir kimse ye cuma günü ne yaparız diyor iki rekat namazı kılmadıysa eğer tahiyyetül mescit namazı kılmadıysa kılmasını emrederiz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 ولا ينبغي للخطيب أن يذكر في الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الثناء والدعاء والترغيب والترهيب بذكر البعث والوعيد وكل ما يحث على طاعة أو يزجر عن معصية خطيبين hutbe veren imamın hutbedeyken diyor Allah'a senâ etmesi, dua etmesi, terğîb ve terhîb, insanlar ibadete teşvik etmesi, isyan etmeden alıkoyması, korkutması Allahutaala'ya itaatde teşvik te bulunması konusunda diyor ne yapması lazım? Öğüt vermesi lazım. O كذلك يتلاوة Kur'an hutbede Kur'an okuması lazım. Mekanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yakhutbu bi sureti Kaf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede iken ne vardı diyor? Kaf suresini okurdu. Fi kesirin <gülüyor> minel al Birçok kere.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 Febeyne'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yahutibu fi yevmi'l-cuma'ti velaysa aleyhi ve sellem cum'a'l-hutbedeyken kama'a a'rabiyyun fekale ya rasulallah helak'al-malu ve jaa'a'l-a'yalu fed'u'llaha lena ey allahü rasulüde bi a'rabi bi bedeli aya kalkarak hutbede hayvanlar davarlar ne yaptı helak oldu ve jaa'a'l-a'yal çoluk çocuk açlıktan kırılıyor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 Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki, rivayette Enes bin Malik, Malik, ferrafa'yedeyhi, aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Ellerini kaldırdı. Nerede? Yağmur, yağmur. Hutbede yağmur doğasında. Bakın yağmur doğasında. Ondan sonra rivayette de devamında diyor ki, sahabe gökyüzünde diyor, bir bulut dahi görmüyorduk ki, nefsini bulunduran, elinde bulunduran Allah yemin olsun ki, bir de baktık ki,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 Haşiyatü İbni Abidin diye bilinen kitap. Orada aynen bu şekilde söylüyor. Evet yapılan başka hata. İmam namaza durma, namaza safları düzeltmedi. Ne yapıyor? Bizim düzeltme yapılan başka bir hata. Daha önce söylemiştik. Ömer'in hatta Osman radıyallahu anh'un neyi vardı? Görevlendirdiği insanlar vardı. Saflar arasında dolaşırlar. Safların düzeldiğini haber verdikten sonra imam ne vardı? <gülüyor> Orada, peygamber aleyhissalâsında <gülüyor> <gülüyor> Ama insanlar da şimdi öyle bir şey var ki imamlarda Sanki kamet geldikten sonra konuşmak Konuşmayı haram addediyorlar. Hayır peygamber aleyhissalâsında konuşmuş. Onun yaptığı davranış aslında safların o şekilde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 daha çok insanları toplayan, cem yerlerde kılınmasına ne yapılması lazım? Gayret gösterilmesi lazım. Yani insanlar mesela İstanbul'da Sultanahmet'e yönlendirir. İnsanları toplayan ana merkez camilerine hep yönlendir. Yönlendirir. Aradaki, sokak alanındaki camileri iptal et. Mesela Cuma günleri, Suudi öyle mesela. Cuma namazı kılınan camilerin şeyi bellidir. Yerleri bellidir. Mesela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 Ebu Hurayra hatta Abdullah ibn Umar'ın hadisinde şöyle bir ziyade var Bukhari'de. diyor ki feyusalli rak'atayn fi beytihi iki rekat kılardı nerede kılardı evinde kılardı diyor <gülüyor> Abdullah ibn Umar Ebu Hurayra hadisi Ebu Hurayra, bu hadis tabii e, Abdullah ibn Umar hadisi bukhari Müslim hadisi Ebu Hurayra da diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال "İza salla ahadukum el felyusalli ba'daha arba'a"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 Eve gidersen veya iş yerine gidersen, camiden çıktın, kaç kılarsın diyor. iki rekat kılarsın diyor. İbnül Kayyim Rahimahullah da diyor ki, ''Kale şeyhuna Ebu Labbâs İbn-i İbnül Kayyim. İbnül Kayyim biliyorsunuz değil mi? Çok meşhur bir alem. Hocasından bahsediyor ki, şeyhimiz diyor, Ebu Abbas İbn-i dedi ki, ''İn salla fil meski salla erba'an ve insalla fi beyti salla rak'ateyn'' Evinde kılarsa dört, pardon camide kılarsa dört,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 Kur'an-ı Kerim'den bir ayet öğretir gibi neyi öğretiyordu? İstihare öğretiyordu. Sünnette varit olduğu üzere de ne var? İstihare duası var Aleyhisselam, iki İki rekat namazını kılınıp ondan sonra e, bu duanın okunmasını tavsiye ediyor. Bazı ilim ehli bu duanın namazın içinde okunacağını da söylüyor. İki rekat kılınan namazın içinde okunacağını da söylüyor. Ondan sonra da kişi ne yapıyor? Bu duayı okuyan kişi namazı kıldıktan sonra ki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 lahu allazi baynana ve baynahum as-salah feman terakaha faqad kefer onlar arasındaki anlaşma ahitleşme sözleşme namazdır kim o namazı terk ederse fakat kefer ne olmuştur <gülüyor> kafir olmuştur diyor baynar raculi vel kufri vel shirki as-salah feman kişi şirk arasındaki fırsatına namaz vardır kim terk ederse ne olmuştur kafir olmuştur tabiinden Abdullah bin diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi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 E namazı Allah'ın Resulü'nün kılmış olduğu Sallallahu Aleyhi ve Sellem, "Ey ümmetim, namaz kılın, emrine göre namaz kılmanızı emredin. İşte dik burada rükuda kadınlar nasıl edecek? Secdede <gülüyor> nasıl bunlar? Bunları öğrenin. Tamam. Evet. Bir soru var. Ya bu hani farz namaz bittikten sonra arada bir kelam faslıla yapıp nafile öyle kılabilir demiştik. Bu Sünnet namazı gittiğinde de e, aynı. <gülüyor> yani, sünnetin ardından bir daha sünnet kılacaksınız. Yani yer yani, değiştirebilirsin. Tabii yani. Yani. yani. namazlar buradaki hikmetin ilim ehli ne olduğunu söylemişti. Artık namazın üzerine namaz ibadet formatından, ibadet şeklinden çıkıp adet haline gelmez. Yer değiştir. Tesbih çek. Bundan sonra ne yap? Evet bunu netinelim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma hamdika hamdik. en